e ee, nihaya el fitan ve el malahim yine Fetihü'l-Bari'nin şerhinde geçmektedir bu söylediklerim. Müslümin Ebu Hüreyre radıyallahu anh rivayet ettiğine göre e, Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. La takumu's saatu hatta yuqatilul muslimun et Türk men kel majanil mutraka yelbasun el shaar fi Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor diyor ki Müslümanlar Türklerle savaşmadıkça kıyamet kopmaz. Onlar yüzleri deri üstüne deri kaplanmış kalkan gibi olan bir kavimdir. Kıl elbise giyerler.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 لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر وحتى تقاتل الترك صغار الأعين خمر الوجوه ذلف الأنف كأن وجوههم المجن المترقة يعني الله رسوله عليه والسلام بيقول يقول sizler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 Rabbena, Rabbena Allah'tan şöyle demiştir. Resul-üesselam'ı şöyle derken işittim. Min esratis saati en tuqatilu kavman iradal wujuh ta'anna wujuhuhum el mecnul mutraka. Allahu vesselam buyuruyor ki geniş yüzlü yüzleri sanki deri üstüne deri kaplanmış kalkan gibi olan bir kavimle sizin savaşmanız kıyamet alametlerindendir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geniş yüzlü, yüzleri deri üstüne deri kaplanmış, kalkan gibi olan bir kavimle sizin savaşmanız kıyamet alametlerindendir buyuruyor. Ebu Yala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 bi emanabitish şihhi ve kaysem ayset mesela buyurmuştur ki muhakkak türkler araplara galip gelecektir türkler araplara galip gelecektir şihh otlakları ve kaysuma kadar onları takip edecekler bu yüzden onlarla savaşmak hoşuma gitmiyor dedi yani Maviye ee, Radyallan diyor ki ben Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den şu hadisi işittiğim için Türklerle savaşmayı uygun görmüyorum. Ayet Rasulü Aleyhisselam buyurmuştur ki Türklerle Araplar Türkler Araplara galip gelecektir. Şih otlakları ve kaysuma kadar onları takip edeceklerdir. Şih ve kaysum neresidir? Onu da paylaşalım. Şeyh tavşan otu isimli bir bitkidir. Ee, güzel kokulu pelin cinsi bir bitki. Şih otlakları ise.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 La yurbituna khuyulhum ila ila sawaril muslimin Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki onlar atlarını Müslümanların camilerinin direklerine bağlarlar. Onlar atlarını Müslümanların mescitlerinin mescitlerine bağlarlar, direklerine bağlarlar. Gerçekten büyük bir fitne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 kabul edebiliriz. Veya işte efendime söyleyeyim bu e, kazaklar veya diğer o milletler aynen bu saydığımız özellikte işte özellikle Moğollar ve onlardan gelen bir soyu Allah Resulü ve Selam haber veriyor. İmam-ı de onların özelliklerini hadis-i şerifin dikkat çektiği şekilde tek tek sayıyor. Ve diyor ki ne bizim zamanımızdan Bizim zamanımızda bunların niteliklerinin hepsini gördük. Müslümanlar onlarla defalarca savaştılar ve halen de savaşmaktadırlar diyor İmamü Nevevi rahimullah. İmamü Nevevi de Hicri 631 yılında doğmuş, yani 1234 yılında Hicri 676'da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 ile İslamiyet Avrupa ile Doğu ve Batı'da pek çok ülkeye Türkler vesilesiyle girmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen hadisin doğruluğunu gösteriyor bu yapılanlar. Resulullah Aleyhissalatu vesselam Türklerle savaştan bahsettikten sonra şöyle buyuruyor. "Ve teciduna min khayr in nasi eshadhum karaahiyeten lihaza'l emr." Hatta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 efendime söyleyeyim onlarla gerçekten büyük savaşlar yapılmıştır. Büyük fitneler ortaya çıkmıştır. İbn-i Teymiye Rahimullah onlara karşı savaşmıştır. Fethül Bari de e, aynı şekilde onların Türkler olduğunu yani e, Moğollar olduğunu ifade etmiştir. En iyisini bilen Allah'tır. Yine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 La taqumu saatu hatta tuqatilu khuzan min al humra futsal unuf sighar al-a'yun ka'anna wujuhahum al-majnul mutraqatu Az önce okuduğumuz hadislere benzer bir hadis diyor ki sizler acemlerden olan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 bunu tercih etmiştir. Böyle olduğunu söylemek söylemektedir. E, Kerman veya Kirman neresidir? Birçok köy ve kasabası olan geniş bir arazidir. Batısında İran, kuzeyinde Horosan, güneyinde ise İran denizi vardır. Yakut şöyle diyor. Halkı ehl sünnettendir. Hayırlı ve iyidir diyor el Mecmuul Buldan'da. Ancak e, dikkat ederseniz yani bölge olarak tarif edilen yer. ilk okuduğumuz hadislerde geçen.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 kast ediliyor. Bunlar birbirine benzeyen ama farklı iki kavimdir diyor. Diyor ki Semura'nın rivayet ettiği şu hadis bunu desteklemektedir. O diyor ki Yushiku en en yem en yem Allah arra ve cel min el ajan. Sonra yakun usudan la yefrun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 Amel demişlerdir, dinin bütün bölümlerini içerir ve hepsi kuldaki emanettir. Yani kimiz de demiştir ki tevhidle beraber ameldir. Buna göre emanet, sorumluluk, emirlerin kabulü ve yasaklardan kaçınmaktır. Yani e, burada kast edilen emanetin e, emirlere uymak ve yasaklardan sakınmak manasında olduğu anlaşılmalıdır. Dolayısıyla biz de buraya bu başlığı atarak diyoruz ki emanetin kaybolması kıyamet alametlerindendir. Ebu Hüreyre radıyallahu gelen bir hadiste Resulullah Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmaktadır. İza duy'atil emanetu fentezir es Allah Resulü sallallahu ve sellem buyuruyor diyor ki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 e, kıyameti beklen. Hatta e, yine Kur'an-ı Kerim'de bir e, ayet var. Zannedersem Nisa 58. ayet Ya يَيُّهَا لَذ۪ينَ آمَنُوا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 Emanet zayi edildiği zaman kıyametin kopmasını bekle. Ashab diyorlar ki emanet nasıl zayi olur ey Allah'ın Resulü ve Vesselam. Diyor ki eğer iş ehli olmayana verildiğinde kıyameti bekle. Resulullah ve Vesselam bu hadiste emanetin kalplerden nasıl kaldırılacağını, onun kalplerdeki izinden başka hiçbir eserin kalmayacağını açıklamaktadır. Huzeyfe Radiyallahu şöyle rivayet etmektedir.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 onlar başlarına dine önem vermeyen kişileri geçirmektedirler. Bu durumda ancak ilmin kaldırılıp cahilliğin çoğaldığı zamanda olur. Buhari de bu yüzden daha önce geçen Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen hadisi ilim bölümünde zikretmektedir. İbni Hacer el-Askalani şöyle diyor.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 e, kaldırıldığı zaman kıyameti bekledemesiyle bunların kıyamet alametleri olduğunu e, olduğuna dikkat çekmektedir diyor. E, İbni Hacer -i Eskalani Rahimahullah. Rasulullah aleyhissel ve Selem ileride her şeyin tersine döneceği aldatıcı yılların geleceğini haber vermiştir. O dönemde doğru söyleyenler yalancı yalancılar da doğru sözlü ilan edilir.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 Ee, yani e, ilmin kaldırılması diye inşallah devam edeceğim ama Musa abi ne dersiniz yani bir bölüm daha işler 5-10 dakika veya 15 dakika e, işleyebilirim inşallah evet <gülüyor> peki ben yeni geldim diyen kardeş çok şey kaybettin sen tedris yedi Peki inşallah ben biraz daha devam edeyim.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 Beyne yedi saati ayaman inzalu cehlu ve Allah Resulü sallallahu Vesselam buyuruyor ki kıyametten önce öyle günler vardır ki onlarda cehalet indirilir ve ilim kaldırılır <gülüyor> Müslimin Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayetine göre Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur bu zaman ve yukhbatul ilm ve tezhelul fiten ve yulqa'u shuhh ve yekserul harc Allahu akbar Allah Resulullah aleyhissalatu vesselam buyuruyor diyor ki zaman birbirine yaklaşır ilim kaldırılır fitneler ortaya çıkar cimrilik cimrilik kalplere konulur ve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 hakka uymayarak yahudilere benzemekte çünkü onlar öyleydiler. Bir kısmı da bilmeden amel ederek bakıyorsun geceleyin ibadet ediyor ama akidesi bozuk veya nafile oruç tutuyor akidesi bozuk. Allah Resulü ve vesselam'dan başkalarını kendisine önder edinmiş, rehber edinmiş bilmeyerek amel ediyor. Bu konuda da Hristiyanlara benziyor. Bu da tabii ki az önce dikkat et, dikkatini çektiğimiz Allah Aleyhissalatu vesselam'ın haber verdiği ve bedül ve qubdu'l ilm yani ilmin ortadan kaldırılmasına işaret ediyor. Gerçekten ilim ortadan kaldırılmıştır. Lütfen bir camiye giriniz ve o camide bulunanlara sesleniniz. Deyiniz ki mesela bize ehli sünnet vel cemaat'ın akidesini anlatır mısınız? Böyle bir soru sorun. Onlara soracaksınız siz kime tabisiniz diyecekler ki ehli sünnet vel cemaat siz onlara deyiniz ki ne? Bize ehl sünnet vel cemaatın akidesi nedir? Onu anlatır mısınız? Ne anlatabilirler? Veyahut kime ibadet ediyorsunuz diye sorun. Onlar Allah diyecektir. Allah kimdir diye sorun. Size diyecekler ki Allah yeri göğü yarattı. Her şeyi yaratandır. ilahdır. Halbuki Allah Azze ve Celle müşrikleri kast ederek ayette diyor ki اَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ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 Ee, Muhammed suresi 19. ayette buyuruyor diyor ki فَعْلَمْ اَنَّهُ La اِلَٰهَ اِلَّ اللّٰهِ Bilmiş ol ki ondan başka hak ilah yoktur. Yani bilmiş ol ki. Yani sen bunu bilmek sana farzdır diyor. Ya da ilk inen ayet İkra diyor. Yine Buhari bir bab açmış kitabında diyor ki اَلْعِلْمُ قَبْلُ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ İlim söz ve amelden önce gelir. Yani her şeyin başı ilimdir. Bizi de ehli sünnet anlayışı da böyledir. Allah azza ve celle bizi ilimle ve salih amelle rızıklandırsın. Allah Resulü aleyhissellem ilmin kaldırılması demesi az önce yaptığımız yorumla gerçekten şu an yaşadığımız bir kıyamet alametidir. Niçin kıyamet alametidir?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 Adama soruyorsun diyorsun ki sen nesin? diyor ben Hanefiyim. Peki akidede nesin diyorsun? Diyor ki ne ben Maturidiyim. Peki niçin sen fıkıhta Hanefisin de akidede Maturidisin? İmam-ı Hanife akidede sapık mıydı da akideyi ondan almıyorsun, fıkıhı ondan alıyorsun? Gerçekten bunu nasıl e, yorumlayabiliriz?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 e, i̇lmin kaldırılması alimlerin yok olmasıyla da mümkündür. Nitekim Abdullah Amr bin As şöyle diyor. Yani Amr bin As radıyallahu anh, oğlu Abdullah diyor ki ben Resulullah'ı aleyhissalatü vesselam şöyle derken işittim. Allaha la yakbudul ilmen, e ilmen, ilmen tiza'an yantezi'uhu minel ibad. Velakin yakbudul ilme biqabdil ulemâ. Hatta zellem yok ki alime ittte eden ne su Ru sen Fe ilu veefta bir gayriye ilmin fadallu ve adalu Aleyssehat buyuruyor diyor ki Allah ilmi kullardan çekip çıkararak değil Alimlerin ruhlarını almak suretiyle kaldırır Nihayet hiçbir alim bırakmayınca,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 Mesela Allah azze ve celle biliyorsunuz ayet-i celilede buyuruyor diyor ki limen taquluna ma, ma la tafalun kbur maqdan indallahi an taqulu ma la tafalun. Niçin yapmadığınız şeyleri söylüyorsunuz? Allah katında yapmadığınız şeyleri söylemek çok çirkin bir davranıştır ve yahut nefretle karşılanır. Dolayısıyla konumuz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 Kişi namazında ve Vesselam'ın namaz kılma şeklinde Efendime söyleyeyim secdesini nasıl yaptığını öğrenmişse öyle secde etmelidir. ve Vesselam'ın abdesti nasıl aldığını öğrenmişse öyle yapmalıdır. Evine girince ne duası okuması gerekiyorsa o duayı okumalıdır. Ailesiyle nasıl e, onlara selam vermesi, nasıl onlara diyalog kurması, sünnetteki nasılsa onunla amel etmelidir. Bütün bunları terk ediyorsa bir kimse...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 en hayırlı asır onların dönemiydi. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam şöyle buyuruyor. Hayrun nasi qarni thumma allazina yalunhum thumma allazina yalunhum. İnsanların hayırlısı benim asrımdır. Sonra onlara yakın olanlar yani tabi'inler, sonra onlara yakın olanlar yani etbâ'ut tabi'inler. İnsanlar İslam'ın farzlarını bilmez hale gelinceye kadar ilim azalmaya devam edecek ve cahillik artacaktır. Huzeyfe radıyallahu anh, Resulullah aleyhisselatü Vesselam'in şöyle buyurduğunu haber veriyor. Dikkat ediniz bu hadise lütfen.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 Kur'an'dan bir ayet dahi kalmayacak. İnsanlardan yaşlı erkekler ve kadınlardan oluşan bir grup kalacak. Onlar şöyle diyecekler. Biz babalarımız ile ile illallah kelimesini söyler bulduk. Biz de o yüzden bunu söylüyoruz. Yani insanların pirifanileri kalacak ve onlar diyecekler ki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 Yani diyor bunların hiçbirini bilmiyorlar, la ilahe illallah diyorlar, Bunlar bunun onlara ne faydası var? Bunun üzerine Huzeyfe radiyallahu onun bu sözünü umursamadı. Ancak Sıla üç kez aynı şeyi söyledi. Dedi ki ne faydası var la ilahe illallah demelerinin? Huzeyfe radiyallahu ona cevap vermedi. Sonra üçüncü seferinde ona döndü ve dedi ki ey Sıla, la ilahe illallah onları ateşte ebedi kalmaktan kurtarır.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 Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. La tequmu saatu, hatta la yukalu fil ardi Allahu Allah. Dikkat ediyor musunuz? La tequmu saatu, hatta la yukalu fil ardi Allahu Allah. Yeryüzünde Allah Allah denmedikçe kıyamet kopmaz. Yani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 Allah sizlerden de razı olsun Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat Sübhanakallahümme Bihamdik Eşhedü en la ilahe illa ent Estağfiruka ve etubu ileyki